Fatiha suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Övgü, alemlerin Rabbi, Rahman ve Rahim olan hesap gününün sahibi Allah içindir. Rabbimiz ancak sana ibadet eder ve yalnız senden yardım isteriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna ulaştır. Gaza buğruyanların ve sapmışların yoluna değil. Bakara Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Elif, Lam, Mim İçinde hiçbir kuşku olmayan bu kitap Allah'tan korkanları doğru yola ulaştıran bir kitaptır. Onlar, gaybe inanırlar, namazı kılarlar, kendilerine vermiş olduğumuz rızıklardan Allah yolunda harcarlar. Onlar, sana indirilene de, senden önce indirilmiş olanlara da inanırlar ve ahiret konusunda da kesin inanç sahibidirler. İşte onlar, Rableri tarafından doğru yola ulaştırılanlardır. İşte kurtuluşa erenler de onlardır. Hiç kuşkusuz inkar edenleri uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. onlara inanmazlar. Çünkü Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözlerinde ise bir perde vardır. Onlar için büyük bir azap vardır. İnsanlar arasında inanmadıkları halde, Biz Allah'a ve ahiret gününe inandık diyenler vardır. Güya Allah'ı ve inananları aldatırlar. Oysa kendilerinden başkasını aldatmazlar ama onlar bunun bilincinde değillerdir. Çünkü onların kalplerinde hastalık vardır. Allah onların hastalıklarını daha da artırmıştır. Yalan söylediklerinden dolayı da onlara can yakıcı bir azap vardır. Onlara yeryüzünde bozgunculuk yapmayın denildiği zaman onlar hayır biz ancak düzeltiyoruz derler. Dikkat edin. Onlar bozgunculuk yapanlardır ama bunun bilincinde değillerdir. Onlara insanların inandıkları gibi siz de inanın denildiği zaman onlar biz akılsız insanların inandıkları gibi mi inanacağız derler. Dikkat edin. Hiç kuşku yok ki asıl akılsız olanlar kendileridir ama bilmezler. Onlar inananlarla karşılaştıkları zaman biz de inandık derler. Şeytanlarıyla baş başa kaldıklarındaysa kuşkusuz biz sizlerle birlikteyiz. Biz onlarla sadece alay ediyoruz derler. Asıl Allah taşkınlıkları içinde serserice dolaşmalarına fırsat vererek onlarla alay etmektedir. İşte doğru yola karşılık sapıklığı satın almış olanlar bunlardır. Bu yüzden ne ticaretleri onlara bir kazanç sağlamıştır, ne de onlar doğru yolu bulabilmişlerdir. Onların durumu ateş yakmak isteyen kimsenin durumu gibidir. Ancak ateş etrafını aydınlattığında Allah onların ışıklarını giderip kendilerini görmez bir halde karanlıklar içinde bırakıvermiştir. Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Bu yüzden artık geri dönemezler. Yahut onların durumu, gökten karanlıklar, gök gürültüsü ve şimşekle birlikte boşalan yağmura tutulmuş kimsenin durumu gibidir. Öyle ki onlar, çakan şimşeklerin yol açtığı ölüm korkusuyla parmaklarını kulaklarına tıkarlar. İşte Allah, inkar edenleri böyle çöpe çevri kuşatmaktadır. Şimşeğin çakması neredeyse gözlerini alıverecek. Şimşek onlara ışık verdiği sürece ışığında yürürler. Üzerlerine karanlık çökünce de oldukları yerde kala kalırlar. Allah dileseydi onların kulaklarını sağır ve gözlerini de kör ederdi. Gerçekten de Allah Her şeye gücü yetendir. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaradan Rabbinize ibadet ediniz. Umulur ki Allah'tan sakınırsınız. Sizin için yeryüzünü bir döşek ve göğü de bir çatı kılan, gökten su indirip onunla size rızık olarak ürünler çıkaran O'dur. Öyleyse bile bile Allah'a eşler koşmayın. Eğer kulumuz Muhammed'e indirdiğimizden kuşku içindeyseniz, o takdirde onun benzeri bir surede siz getirin. Eğer doğru sözlüyseniz, Allah'tan başka tanıtlarınızı da çağırın. Eğer bunu yapamazsanız ki kesinlikle yapamayacaksınız, öyleyse inkarcılar için hazırlanmış bulunan, yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden sakının. İnanan ve iyi işler yapan kimselere, altlarından ırmaklar akan cennetlerin onların olacağını müjdele. Orada ne zaman kendilerine rızık olarak bir ürün verilse, bu bize daha önce verilmiş olandır derler. Çünkü bu, onlara dünyadakine benzer şekilde verilmiştir. Orada onların tertemiz eşleri olacaktır ve onlar orada sürekli olarak kalacaklardır. Hiç kuşkusuz Allah, bir sivrisineği, hatta ondan da küçüğünü örnek olarak sunmaktan çekinmez. İnananlar, bunun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu bilirler. İnkar edenlerse Allah böyle bir örnekle neyi kastetti derler. Allah bu örnekle birçok kimseyi saptırır, birçok kimseyi de doğru yola ulaştırır. Allah bu örnekle yoldan çıkmış olanlardan başkasını saptırmaz. Onlar Allah'a kesin olarak söz verdikten sonra sözlerinden dönerler. Allah'ın birleştirilmesini emrettiğini ayırırlar ve yeryüzünde bozgunculuk yaparlar. İşte bunlar ziyana uğrayacak olanlardır. Nasıl olur da ölüyken sizi diriltmiş olan, daha sonra sizi yeniden öldürecek ve tekrar diriltecek olan ve sonra da kendisine döndürüleceğiniz Allah'a karşı nankörlük edersiniz? Yeryüzünde ne varsa hepsini sizin için yaratan, sonra göğe yenilip onu yedi gök olarak düzenleyen O'dur. O her şeyi çok iyi bilendir. Bir zamanlar Rabbin meleklere, ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti de, onlar, bizler seni överek tesbih ve takdis edip dururken, sen orada bozgunculuk yapacak ve kan dökecek birini mi yaratacaksın diye sormuşlardı. Allah da onlara, hiç kuşkusuz ben sizin bilmediklerinizi bilirim diye cevap vermişti. Allah, Adem'e bütün isimleri öğretmiş, sonra eşyayı meleklere sunmuş ve şöyle demişti. Eğer siz sözünüzde doğruysanız, onların isimlerini bana bildirin. Melekler de, ey Rabbimiz, seni tenzih ederiz. Bizim senin bize öğrettiklerinden başka bilgimiz yoktur. Hiç kuşkusuz sen, en iyi bilen, tam hikmet sahibi olansın demişlerdi. Allah, ey Adem, onlara eşyanın isimlerini bildir demişti. Adem kendilerine eşyanın isimlerini bildirince, Allah, ben size göklerin ve yerin gaybını bildiğimi, açığa vurduklarınızda, gizlemiş olduklarınızda bildiğimi söylememiş miydim demişti. Meleklere Adem'in önünde secde edin demiştik. Bunun üzerine iblis dışında onların hepsi secde ettiler. İblis ise diretmiş, büyüklük taslamış ve inkarcılardan olmuştu. Biz, ey Adem, sen eşinle birlikte cennette yerleş. Orada ikiniz de dilediğiniz yerden bol bol yiyin. Ama şu haca yaklaşmayın ki, kendine yazık edenlerden olmayasınız demiştik. Sonra şeytan oradan onların ayaklarını kaydırmış ve böylece onları içinde bulundukları nimetlerden uzaklaştırmıştı. Bunun üzerine biz onlara, ''Birbirinize düşman olarak inin. Çünkü yeryüzü belli bir süreye kadar sizin için bir barınma ve geçinme yeri olacaktır.'' demiştik. Bir süre sonra Adem, Rabbinden bazı sözler almış ondan günahının bağışlanmasını istemiş ve o da onun tevbesini kabul etmişti. Çünkü o tevbeyi çok kabul eden ve çok acıyandır. Biz dedik ki, hepiniz oradan yeryüzüne inin. Bununla birlikte benden size bir yol gösterici geldiğinde, kim benim yol göstericime uyarsa, onlar için bir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Ancak inanmayanlara ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar cehennemliktir ve orada sürekli olarak kalacaklardır. Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi hatırlayın. Bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki, ben de size verdiğim sözü yerine getireyim. O halde yalnız benden korkun. Yanınızdaki Tevrat'ı doğrulayıcı olarak indirdiğim Kur'an'a inanın. Onu ilk inkar eden siz olmayın. Ayetlerimi az bir değer karşılığında satmayın ve sadece benden sakının. Gerçeği batıl karıştırmayın ve bildiğiniz halde gerçeği gizlemeyin. Namazı kılın, zekatı verin ve rükû edenlerle birlikte rükû edin. Şimdi siz kendinizi unutup Başkalarına iyilik yapmayı mı emrediyorsunuz? Hem de kitabı okuyorsunuz. Siz hiç aklınızı kullanmaz mısınız? Allah'tan sabrederek ve namaz kılarak yardım isteyin. Ancak bu, Allah'a yürekten saygı gösterenlerden başkasına ağır gelir. Onlar Rablerine kavuşacaklarını ve O'na döneceklerini bilirler. Ey İsrailoğulları size verdiğim nimetimi ve sizi diğer bütün halklara üstün kıldığımı hatırlayın. Siz hiç kimsenin kimseye bir yarar sağlayamayacağı, hiç kimseden herhangi bir şefaat kabul edilmeyeceği, kendisinden bir fidye alınmayacağı ve kendilerine yardımda edilmeyeceği bir günden sakının. Bir zaman oğullarınızı öldürmek ve kadınlarınızı da sağ bırakmak suretiyle size işkencenin en kötüsünü uygulayan Firavun ailesinden sizi kurtarmıştık. Bu, sizin için Rabbiniz tarafından çok büyük bir sınamaydı. Sizin için denizi yarıp sizi kurtarmış ve Firavun ailesinde gözlerinizin önünde suda boğmuştuk. Musa ile kırk gece için sözleşmiştik. Ama siz onun ardından kendinize yazık ederek buzağı tanrı edinmiştiniz. Bu davranışınızdan sonra belki şükredersiniz diye yine sizi bağışlamıştık. Doğru yolu bulasınız diye de Musa'ya kitabı ve hak ile batılı ayıran hükümleri vermiştik. O zaman Musa kavmine şöyle demişti, ''Ey kavmim, kuşkusuz siz buzağı tanrı edinmekle kendinize yazık ettiniz.'' Bu yüzden Yaradan'ınıza tevbe edin ve nefslerinizi öldürün. Bu, yaratıcınız katında sizin için daha iyidir. Böylece O, sizin tövbenizi kabul etmişti. Çünkü O, tevbeleri çok kabul eden, çok acıyandır. Sizler, ey Musa, biz Allah'ı açıkça görmedikçe sana kesinlikle inanmayacağız, demiştiniz de, bunun üzerine siz bakınıp dururken, O anda birdenbire sizi yıldırım çarpmıştı. Sonra da şükredesiniz diye ölümünüzün ardından sizi yeniden hayata döndürmüştük. Üzerinize bulutu gölgelik yapmış, size kudret helvasıyla guldırcın kuşu indirmiş, size rızık olarak verdiğimiz güzel şeylerden yiyin demiştik. Onlar gerçekte bize değil asıl kendilerine yazık etmişlerdi. O vakit İsrailoğullarına şu kasabaya girin, orada dilediğiniz gibi bolca yiyin, ancak kasabaya kapısından eğilerek girin ve bağışla deyin ki kusurlarınızı bağışlayalım demiştik. Çünkü biz güzel davrananlara daha fazlasını vereceğiz. Ama o haksızlık edenler, sözü kendilerine söylenmiş olandan başkasıyla değiştirmişlerdi. Bunun üzerine biz de haksızlık edenlerin üzerine Doğru yoldan sapıp kötülük yapmalarından dolayı gökten bir azab indirmiştik. Musa kavmi için çölde su aradığında biz ona asan ile taşa vur demiştik. Bunun üzerine taştan 12 pınar fışkırmıştı. Böylece her oymak su içeceği pınarı bilmişti. Onlara Allah'ın rızkından yiyin için ama yeryüzünde bozgunculuk yapmayın demiştik. Musa'ya, ey Musa, biz artık tek çeşit yemeye katlanamayız. Bizim için Rabbine dua et de, bize yerin bitirdiği sebze, acur, sarımsak, mercimek ve soğandan versin demiştiniz. Bunun üzerine o da size, daha iyi olanı daha kötü olanla mı değiştirmek istiyorsunuz? Öyleyse kasabaya geri dönün, çünkü aradıklarınız orada vardır diye karşılık vermişti. Böylece onlar aşağılanmaya ve yoksulluğa maruz kalmışlar ve Allah'ın hışmına uğramışlardı. Şüphesiz bu, Allah'ın ayetlerini inkar etmelerinden ve peygamberlerini haksız yere öldürmelerindendi. Bu, isyan etmelerinden ve aşırı gitmelerindendi. İnananlara, Yahudi olanlara, Hristiyanlara ve sabilere gelince... Hiç kuşkusuz bunlardan her kim Allah'a ahiret gününe inanır ve iyi iş yaparsa, bunların ödülleri Rableri katında olacaktır. Bunlara korku yoktur ve bunlar üzülmeyeceklerdir. Bir zaman sizden kesin söz almış, Tur dağını üzerinize kaldırarak demiştik ki, size verdiğimiz Tevrat'a kuvvetle sarılın ve içindekileri hatırlayın ki Allah'a karşı gelmekten sakınasınız. Ancak siz bunun ardından yine sözünüzden dönmüştünüz. Size Allah'ın lütuf ve acıması olmasaydı, şüphesiz en büyük zararı uğrayanlardan olurdunuz. İçinizden cumartesi günü yasağını çiğnemiş olanları ve bu yüzden kendilerine aşağılık maymunlar olun demiş olduğumuzu elbette biliyorsunuzdur. Böylece biz bunu hem o olayı yaşamış olanlara, hem de onlardan sonra gelecek olanlara bir ibret ve Allah'tan sakınanlara da bir öğüt vesilesi yapmıştık. Bir zaman Musa kavmine, Allah size bir sığır boğazlamanızı emrediyor demişti de, onlar da sen bizimle alay mı ediyorsun demişlerdi. O da onlara, cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım diye karşılık vermişti. Bunun üzerine onlar Musa'ya, o halde bizim için Rabbine dua et de, onun ne olduğunu bize açıklasın demişlerdi. O da, o, onun ne yaşlı, ne genç, ama ikisinin arasında bir sığır olduğunu söylüyor. Hadi size söyleneni yapın diye karşılık vermişti. Onlar yine Musa'ya, bizim için Rabbine dua et de, onun renginin ne olduğunu bize açıklasın demişlerdi. Musa da, o, onun, bakanların içine açan sapsarı bir sığır olduğunu söylüyor demişti. Yine onlar, bizim için Rabbine dua et de, onun nasıl olduğunu bize iyice açıklasın. Çünkü biz onu gerçekten karıştırıyoruz. Ama Allah dilerse biz onu buluruz, demişlerdi. Musa da, Allah, onun toprağa sürmek ve ekini sulamak üzere boyun durağa koşulmamış olan, hiçbir kusuru olmayan, üzerinde hiçbir alacası bulunmayan bir sığır olduğunu söylüyor diye karşılık vermişti. Bunun üzerine onlar, işte şimdi gerçeği söyledin.'' demişler ve böylece onu bulup boğazlamışlardı. Ama az kalsın bunu yapmayacaklardı. Bir zaman siz birini öldürmüştünüz de, onunla ilgili olarak suçu birbirinizin üzerine atmıştınız. Oysa Allah gizlemekte olduğunuzu açığa çıkaracaktı. Bunun üzerine onlara, ''Boğazlanmış olan sığırın bir parçasıyla o ölüye vurun.'' demiştik. İşte Allah, Ölüleri böyle diriltir. Belki aklınızı kullanırsınız diye de size ayetlerini gösterir. Sonra kalpleriniz yine katılaşmış, taş gibi, hatta taştan bile daha sert olmuştu. Çünkü taşlar arasında öyleleri vardır ki, kimilerinin içinden ırmaklar fışkırır. Kimileri yarılır da içlerinden su çıkar. Kimileri de Allah korkusundan düşer yuvarlanır. Allah yapmakta olduklarınızdan haberdardır. Şimdi siz hala onların içlerinden bir grup Allah'ın kelamını dinleyip anladıktan sonra onu bile bile tahrif edip dururken size inanmalarını mı bekliyorsunuz. Onlar inananlarla karşılaştıklarında biz de inandık derler. Ancak birbirleriyle baş başa kaldıklarında ise Allah'ın size açıkladıklarını Rabbiniz katında size karşı delil olarak kullanmaları için mi onları anlatıyorsunuz? Siz anlamıyor musunuz derler. Onlar Allah'ın onların gizlediklerini de açığa vurduklarında bildiğini bilmiyorlar mı? Onların içinde ümmi olanlar vardır. Bunlar kitabı bilmezler. Bildikleri sadece bir takım kuruntulardan ibarettir. İşte bu yüzden onlar zanda bulunmaktan başka bir şey yapmazlar. Kitabı kendi elleriyle tahrif ederek yazanların ve sonra da onu az bir değer karşılığında satmak için bu Allah katındandır diyenlerin vay haline. Ellerinin yazdıklarından dolayı vay haline onlar Kazandıklarından dolayı da vay haline onların. Onlar sayılı birkaç gün dışında bize asla ateş dokunmayacaktır demişlerdi. O halde onlara de ki, Böyle olacağına dair Allah'tan bir söz mü aldınız? Eğer böyle bir söz varsa, iyi bilin ki Allah verdiği sözden asla dönmez. Ya da Allah hakkında bilmediğiniz bir şey mi söylüyorsunuz? Evet. Kim bir kötülük işlerde, günahı kendisini çepeçevre kuşatırsa, işte onlar ateş halkı olacaklar ve onlar orada sürekli olarak kalacaklardır inananlara ve iyi işler yapanlara gelince, onlar cennet halkı olacaklar ve onlar da orada sürekli olarak kalacaklardır. Bir zaman İsrail oğullarından, Allah'tan başkasına ibadet etmeyin, anaya, babaya, yakınlara, yetimlere ve yoksullara iyilik yapın, insanlara güzel söz söyleyin, namazı kılın ve zekatı verin diye kesin söz almıştık. Ancak sonra siz pek azınız dışında sözünüzden dönmüştünüz. Sizler de atalarınız gibi yüz çeviriyorsunuz. Yine sizden birbirinizin kanlarınızı dökmeyeceğinize, birbirinizi yurtlarınızdan çıkarmayacağınıza dair de kesin söz almıştık. Siz de bu söze tanıklık ederek onaylamıştınız. Durum böyleyken birbirini öldürenler, günah işlemek ve düşmanlıkta bulunmak suretiyle birbirinizle yardımlaşıp, İçinizden bir kısmını yurtlarından çıkaranlar yine sizlersiniz. Onları yurtlarından çıkarmanız yasak olduğu halde, onlar size tutsak olarak gelecek olurlarsa, onları ancak fidye karşılığı özgür bırakıyorsunuz. Yoksa siz kitabın bir kısmına inanıyor, bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? İçinizden bunu yapanların cezası, dünya hayatında zilletten başka bir şey değildir. Kıyamet günündeyse onlar, azabın en çetinine uğratılacaklardır. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. İşte bunlar ahirete karşılık dünya hayatını satın almış olanlardır. Bu yüzden bunların azabı hafifletilmeyecek, kendilerine yardım da edilmeyecektir. Andolsun ki biz Musa'ya kitabı vermiş, arkasından da peygamberler göndermiştik. Meryem oğlu İsa'ya da apaçık kanıtlar vermiş. Ve onu Ruhul ül kudüs ile desteklemiştik. Size ne zaman bir peygamber nefislerinizin hoşlanmadığı bir şey getirmiş olsa, ona karşı büyüklük taslamış ve bu yüzden de kimilerini yalanlamış, kimilerini de öldürmüştünüz. Onlar kalplerimiz perdelidir demişlerdi. Hayır, aksine Allah inkarları yüzünden onları lanetlemiştir. Bu yüzden onlardan inananlar ne kadar azdır. Onlara Allah katından yanlarında bulunan Tevrat'ı doğrulayan bir kitap geldiğinde ki inkar edenlere karşı önceleri yardım isteyip dururlarken işte o bildikleri Kur'an kendilerine geldiğinde onu inkar ettiler. Artık Allah'ın laneti inkarcıların üzerine olsun. Allah'ın kullarından dilediğine lütfuyla bir şey indirmesini kıskanarak Allah'ın indirdiklerini inkar etmek suretiyle kendilerini satmaları ne kadar kötü bir şeydir. Bu yüzden onlar gazap üstüne gazaba uğramışlardır. İnkar edenler için alçaltıcı bir azap vardır. Onlara Allah'ın indirdiklerine inanın denildiğinde, biz sadece bize indirilmiş olana inanırız derler ve ondan başkasını inkar ederler. Oysa o Kur'an, onların yanlarında bulunan Tevrat'ı doğrulayan bir gerçektir. O zaman sen onlara, eğer siz gerçekten inanıyor idiyseniz, daha önceleri Allah'ın peygamberlerini niçin öldürüyordunuz diye sor. Ant olsun ki Musa size apaçık mucizeler getirmişti. Ancak siz onun ardından kendinize yazık ederek bu zayi tanrı edinmiştiniz. Bir zaman biz sizden kesin söz almış, Tur dağını üzerinize kaldırmış, size verdiklerimize sımsıkı sarılın ve dinleyin demiştik. Onlarsa, işittik ve isyan ettik demişlerdi. İnkarları yüzünden bu buzağı sevgisi kalplerine sindirilmişti. Onlara de ki, eğer gerçekten inanıyorsanız, inancınızın size söyledikleri ne kötüdür. De ki, Allah katında ahiret yurdu başkalarına değil de, sadece size aitse bu inancınızda da samimiyseniz hemen ölümü isteyin ancak onlar kendi elleriyle önceden yaptıkları işler yüzünden ölümü asla istemeyeceklerdir Allah zalimleri çok iyi bilendir Andolsun ki sen onları yaşamaya karşı insanların en düşküni olarak bulacaksın hatta Allah'a ortak koşanlardan bile Onlardan her biri bin yıl yaşatılmasını ister. Oysa uzun yaşaması onu azaptan uzaklaştıracak değildir. Allah onların yapmakta olduklarını çok iyi görendir. De ki, kim Cebrail'e düşmansa bilsin ki, Kur'an'ı Allah'ın izniyle kendinden öncekilere doğrulayıcı, inananlar için de yol gösterici ve bir müjdeci olarak senin kalbine indiren O'dur. Kim Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail'e ve Mikail'e düşman ise bilsin ki Allah da inkar edenlerin düşmanıdır. Hiç kuşkusuz biz sana öylesine apaçık ayetler indirdik ki onları yoldan çıkmış olanlardan başkası inkar etmez. Onlar ne zaman bir sözleşme yapsalar içlerinden bir grup onu bozup atmadı mı? Zaten onların çoğu inanmazlar. Onlara Allah katından yanlarındakini doğrulayan bir peygamber gelince, kendilerine kitap verilmiş olanlardan bir grup, Allah'ın kitabına sanki ondan habersizmiş gibi arkalarını dönmüşlerdir. Onlar Süleyman'ın hükümranlığı konusunda şeytanların uydurup söylediklerini uydular. Oysa Süleyman asla inkarcı olmamıştır. Ama şeytanlar inkarcı oldular. Çünkü onlar insanlara sihri, büyüyü ve Babil'de Harut'la Marut adlı iki meleğe indirilmiş olanları öğretiyorlardı. Oysa bu iki melek, biz fitneden başka bir şey değiliz. O halde sakın inkârcı olma demedikçe hiç kimseye bir şey öğretmezlerdi. Buna rağmen onlar yine de bu ikisinden koca ile karısını birbirinden ayıracak şeyleri öğreniyorlardı. Oysa onlar bununla Allah'ın izni olmadıkça hiç kimseye zarar veremezlerdi. Onlar kendilerine zarar verecek, hiçbir yarar sağlamayacak şeyleri öğreniyorlardı. Andolsun ki onlar o sihri, büyüyü satın almış olanın ahirette hiçbir nasibi olmayacağını biliyorlardı. Keşke karşılığında kendilerini satmış oldukları şeyin ne kadar kötü olduğunu bilselerdi. Eğer onlar iman edip Allah'tan korsalardı, Allah katındaki sevapları daha hayırlı olurdu. Keşke bilselerdi. Ey inananlar! Allah'ın elçisine bizi gözet demeyin. Bize bak deyin ve sözü iyi dinleyin. Çünkü inkarcılar için can yakıcı bir azap vardır. Kitab ehlinden ve Allah'a ortak koşanlardan inkar edenler, size Rabbinizden hiçbir iyilik indirilmesini istemezler. Ancak Allah rahmetini dilediğine verir. Allah çok büyük lütuf sahibi olandır. Biz bir ayetin hükmünü yürürlükten kaldıracak ya da onu unutturacak olursak, o zaman ondan daha iyisini ya da benzerini getiririz. Sen Allah'ın her şeye gücü yettiğini bilmiyor musun? Yine sen göklerin ve yerin hükümranlığının Allah'a ait olduğunu ve sizin Allah'tan başka hiçbir koruyucunuz ve yardımcınız olmadığını bilmiyor musun? Yoksa daha önce Musa'dan istenmiş olduğu gibi siz de mi elçinizden mucizeler isteyeceksiniz? O halde kim inancı inançsızlıkla değiştirecek olursa hiç kuşkusuz doğru yoldan sapmış olur. Kitap ehlinden çoğu gerçek kendilerine apaçık belli olduktan sonra, sırf içlerindeki kıskançlıktan ötürü, sizi imanınızdan sonra inançsızlığa döndürmek isterler. Buna rağmen siz, Allah'ın buyruğu gelinceye kadar onları bağışlayın ve hoşgörülü olun. Hiç kuşkusuz Allah, her şeye gücü yetendir. Namazı kılın ve zekatı verin. Kendiniz için önceden gönderdiğiniz her hayrı, Allah katında bulacaksınız. Kuşkusuz Allah yapmakta olduklarınızı çok iyi görendir. Onlar, Yahudi veya Hristiyan olanlardan başkası kesinlikle cennete girmeyecek dediler. Bu onların kuruntusudur. De ki, eğer gerçekten doğru söylüyorsanız kanıtınızı getirin. Hayır, kim iyilik yaparak bütün benliğini Allah'a teslim edecek olursa, iyi bilsin ki onun ecri Allah katında olacaktır. Onlar için bir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Yahudiler, Hristiyanlar inanç bakımından bir temel üzerinde değillerdir demiş, Hristiyanlar da Yahudiler inanç bakımından bir temel üzerinde değillerdir demişlerdi. Onlar kitabı okudukları halde birbirlerine bu sözleri söylemişlerdi. Nitekim, bilgiden yoksun olanlar da tıpkı onlar gibi sözler söylemişlerdi. Ancak Allah, kıyamet gününde ayrılığa düşmüş oldukları konularda, aralarında hüküm verecektir. Allah'ın mescitlerinde, onun adının anılmasını engelleyen ve mescitlerin yıkılması için çalışan kimselerden daha zalim kim olabilir? Aslında onların oralara ancak korkarak girmeleri gerekir. Onlar için bu dünyada rezillik, Ahirette de büyük bir azap vardır. Doğuda, batı da Allah'ındır. Öyleyse nereye yönelirseniz yönelin, Allah'ın yüzü oradadır. Hiç kuşkusuz Allah rahmeti bol olan, her şeyi çok iyi bilendir. Onlar Allah bir çocuk edindi dediler. Haşa, o bundan münezzehtir. Ama göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Hepsi ona boyun eğmektedir. O göklerin ve yerin yoktan yaratıcısıdır. Bir şeyin olmasını dilediği zaman ona sadece ol der. O da hemen verir Bilgiden yoksun olanlar, Allah bizimle konuşmalı veya bize bir mucize gelmeli değil miydi dediler. Onlardan öncekiler de tıpkı onların söyledikleri gibi söylemişlerdi. Kalpleri nasıl da birbirine benzemiş. Oysa biz kesin bilgiye ulaşmak isteyenlere ayetleri iyice açıklamışızdır. Gerçekten biz seni bir müjdeci ve uyarıcı olarak gerçekle gönderdik. Bu yüzden sen cehennem halkından sorumlu tutulmayacaksın. Sen onların dinine uymadıkça ne Yahudiler ne de Hristiyanlar senden asla hoşnut olmayacaklardır. Onlara de ki, asıl doğru yol Allah'ın yoludur. Sana gelen ilimden sonra eğer onların tutkularına uyacak olursan, Allah'tan sana ne bir koruyucu ne de bir yardımcı olur. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler onu gereği gibi okumaktadırlar. Onlar ona inanırlar. Kim de onu inkar ederse, işte onlar ziyana uğrayanlardır. Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi ve sizi diğer halklara üstün kıldığımı hatırlayın. Siz hiç kimsenin kimseye bir yarar sağlamayacağı, hiç kimseden bir fidye alınmayacağı, kimseye herhangi bir şefaatin yarar sağlamayacağı, ve onlara yardımda edilmeyeceği bir günden sakının. Bir zaman Rabbi İbrahim'i bir takım kelimelerle sınamıştı. O da bu sınamayı başarıyla tamamlayınca Rabbi ona "Ben seni insanlara önder yapacağım." demişti. Bunun üzerine o soyumdan da önder yapdıyınca Allah "Benim sözüm zalimlere ulaşmaz." diye karşılık vermişti. Biz Kâbe'yi insanlar için bir toplanma ve güven yeri yapmıştık. Öyleyse siz İbrahim'in makamından bir namaz kılma yeri edinin. İbrahim'e ve İsmail'e evimi tavaf edenler, kendini ibadete verenler, rükû ve secde edenler için temizleyin diye emretmiştik. İbrahim, ey Rabbim bu yeri güvenli bir bölge kıl halkından Allah'a ve ahiret gününe inananları çeşitli ürünlerle rızıklandır demişti. Bunun üzerine Allah, inkar edeni de bir süre yararlandıracağım, ancak sonunda onu cehennem azabına sürükleyeceğim, ne kötü yerdir orası diye karşılık vermişti. İbrahim, İsmail ile birlikte Kabe'nin temellerini yükseltirken, şöyle dua etmişlerdi. Ey Rabbimiz, bunu bizden kabul et, çünkü sen, çok iyi işiten, çok iyi bilensin. Ey Rabbimiz! Bizi kendini sana teslim edenlerden kıl. Soyumuzdan da kendini sana teslim edecek olan bir toplum meydana getir. Bize ibadet edeceğimiz yerleri göster. Tevbemizi kabul et. Çünkü sen tevbeleri çok kabul eden, çok merhametli olansın. Ey Rabbimiz! Onlara içlerinden kendilerine senin ayetlerini okuyacak, onlara kitabı ve hikmeti öğretecek ve onları arındıracak bir elçi gönder. Çünkü sen çok güçlü, tam hikmet sahibi olansın. İbrahim'in dininden kendini bilmeyenden başka kim yüz çevirir? Hiç kuşku yok ki biz onu dünyada elçi seçtik. Kuşkusuz ki o, ahirette de iyiler arasında olacaktır. Rabbi ona, kendini bana teslim et dediğinde, o da, kendimi alemlerin Rabbine teslim ettim demişti. Bunun üzerine İbrahim de Yakup da oğullarına, Ey oğullarım! Allah sizin için bu dini seçmiştir. Öyleyse kendinizi Allah'a teslim etmeden sakın ölmeyin, demişlerdi. Yoksa Yakup'a ölüm anı gelip çattığında, Siz orada mıydınız? O zaman o oğullarına, benden sonra kime ibadet edeceksiniz diye sorduğunda, onlar, senin ilahına, ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahı olan, tek Allah'a ibadet edeceğiz. Çünkü biz, kendimizi ona teslim edenleriz diye karşılık vermişlerdi. İşte onlar, gelip geçmiş olan bir topluluktur. Onların kazanmış oldukları kendilerine, sizin kazanmış olduklarınız da size aittir. Siz onların yapmış olduklarından sorumlu tutulmayacaksınız. Yahudi ya da Hristiyan olun ki doğru yola ulaşasınız dediler. De ki, hayır, biz sizlerin dinine değil ama tek Allah'a inanmış Hanif olarak İbrahim'in dinine uyarız. O Allah'a ortak koşanlardan değildi. Siz de deyin ki, biz Allah'a, bize indirilmiş olana, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlara indirilmiş olana, Musa'ya ve İsa'ya verilmiş olana, aralarında hiçbir ayrım yapmadığımızdan dolayı diğer peygamberlere Rableri tarafından verilmiş olana inanıyoruz. Çünkü biz, kendimizi Allah'a teslim edenleriz. Eğer onlar da sizin inandığınız gibi inanırlarsa, doğru yolu bulmuş olurlar. Ancak yüz çevirecek olurlarsa bilin ki ayrılık içinde olacak olanlar onlardır. Onlara karşı Allah sana yetecektir. Çünkü O çok iyi işiten, çok iyi bilendir. Allah'ın Boyası Boyası Allah'ın daha güzel olan kimdir? Biz ancak O'na ibadet edenleriz deyin. De ki, Allah hakkında bizimle tartışmaya mı giriyorsunuz? Oysa O, bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim yapmış olduklarımız bize, sizin yapmış olduklarınız ise size aittir. Biz O'na gönülden bağlananlarız. Yoksa siz İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunların Yahudi ya da Hristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz? De ki, siz mi daha iyi bilirsiniz yoksa Allah mı? Allah tarafından kendisine verilen bir tanıklığı gizleyenden daha zalim kim olabilir? Allah yapmakta olduklarınızdan haberdardır. İşte onlar gelip geçmiş olan bir topluluktur. Onların kazanmış oldukları kendilerine, sizin kazanmış olduklarınız ise size aittir. ''Siz onların yapmış olduklarından sorumlu tutulmayacaksınız.''